2. lemma Bismillahirrahmanirrahim. Eyüp izne darrır Rabbuhu enni masani'd-darr ve ente erhamur rahimin. Eyüp de hatırladı ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu müracaatı hem mucizedir hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretimde bizden müracaatımızda Rabbi anni ma esniye darr la ente erhamur rahimin ey Rabbim bana gerçekten zarar dokundu sen ise merhametlilerin en merhametlisisin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur fıhsasının buna sarsır şu ki pek çok yara beden içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar ''Kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i ilahiye için demiş, ''Ya Rab, zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor.'' diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, arasız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş.'' Kemal-i afiyetini ihsan edip, enva-ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lem'ada beş nükte var, birinci nükte. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hz. Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar.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 Mahalle iman olan batın-ı kalbe ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhaniyle ilişip, zikirden nefretkârını uzatlaştırarak susturuyorlar. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra, ta imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam... ...başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman... melaiki ve yatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam... ...cehennemin tehdidatını işittikçe istifarla ona karşı siper almazsa... ...bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden...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 Keşke o vazifeyi ubudiyet bulunmasaydı ve bu arzudan bir manevi adanlık ilahiyete ismam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-ı ilahiye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyil der, büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbah bilmiyor ki inkar vasf gayet ciddi bir sıkıntı nazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale fiyas edilsin ki Bel râne alâ kulûbihim mâ kânû Kazandıkları günahlar kalplerini katlayıp karartmıştır. Sırrı anlaşılsın. İkinci nükte 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi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 مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَسَرَّفُ ف۪ي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ Mülkün maliki, mülkün de dilediği gibi tasarruf eder. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, temal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesat, istirahat köşeğindeki hayat, hayr-ı mahz ziyade, şer-i ademe yakındır ve ona gider. üçüncü veci şu dar dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalle ubudiyettir. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet etmeye getirdiğinden şakwa değil şükretmek gerektir. Evet ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklarla, musibetlerle. Musibetse de zaafını ve aczını hissedip, Rabb-i Rahim'ine ilticakarâne tevekkü edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete ziya giremez, halisdir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer.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 Her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve insanına ya ah veya oh gelir. Yani ya esuf eder ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın mezaizinin zeval ve firatından neşet eden manevi elemlerdir. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bazen muhakkak bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, esuf akıtıyor. التي hayatında geçirdiği muvakkat حياته في neş'et eden manevi ve حياته lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fitri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı في ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi في حياته hal, حياته في حياته في küfür ve dalaletten başka her türlü hal için Allah'a hamdolsun demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat ön fünasta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil. Belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Dördüncü nükle, 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini, Evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat rehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tebehum etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez şekvaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir.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 Gelecek dinlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını serbediyor. en hasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakatı serbeder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim bana dedi. Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yakamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim kardeşim. Geçmiş sıkıntılı yüzgünün günün şimdi sorurlu yüzgün hükmündedir. Onları düşünüp şifra etme. Onlara bakıp şükret.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 merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvetle merkezi harap eder. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahsil et. rahmet ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şebba yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak Elhamdülillah dedi. Hastalığım ondan biri indi. Beşinci nütte, üç meseledir. Birinci mesele. Asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Musibeti dini yeden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtarı rahmaniidir. Nasıl ki çoban gayrın karlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp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 Belki bir iltifat-ı rabbanidir, bir takdiridir. Rivayette vardır ki, ermiş bir ağacı silmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam münacatında istirahat-ı nefis için dua etmemiş. Belki zikr-i ve tefekkür kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa karı dilemiş. Biz o münacatla birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizane, müştekiyane bir surette değil. Belki mütezellilane ve istimdat farane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye lazım. Kaza ve kaderine itirazı ...işman eder bir tarzda... ...ah of edip şekva etmek... ...bir nevi kaderi tenkittir... ...rahimiyetini ithamdır... ...kaderi tenkit eden... ...başını ölse vurur kırar... ...rahmeti itham eden... ...rahmetten mahrum kalır... ...kırılmış elle intikam almak için... ...o eli istiman etmek... ...nasıl kırılmasını tezyit ediyor... ...öyle de... ...musibete giriftar olan adam... ...itiraskâran-ı şıkva... ...ve merakla onu karşılamak... ...musibeti ikileştiriyor...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 Zira feryat bela ender Hata ender beladır bil Eğer bela vereni buldunsa Safa ender ata ender Beladır bil Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender Fena ender beladır bil Cihan dolu bela başında varken Ne bağırırsın küçük bir beladan Gel tevekkül kıl Tevekkülle bela yüzünde gül Ta o da gülsün O güldükçe küçülür Eder tebeddül Nasıl ki mübarezede Müthiş bir asma karşı girmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir ritmi var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela, bela değil. Belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibet sedeleri... Fakat musibet dine dokunmamak şartıyla. Bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhdarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmişse görüyorum. Emsellerine nispeten bir derece vazife diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öğleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i ilahiyedir. Çünkü çendan o hastalık. Onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıfat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahetiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek. Belki sefahete atılacak. Hatime, Cenab-ı Hak hassiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsız bir acz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 Adeta insan-ı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiyye, bir aleme asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda suhut ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur, öyle de. Musibetlerle, hastalıklarla, âlem ile... Sair müheyyir ve muharrik arızalarla o makinenin diğer şartlarını harekete getirir, tehlik eder. Mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki her bir azanın ile bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir. Güya insan o arızalarla ayrı ayrı binler kalemi tazammın eden müteharrik bir kalem olur. sayfeyi hayatında veyahut levh-i misalide mukadderat-ı hayatını yazar, esma-i ilahiyeye bir ilanmanı yapar ve bir kaside-i malzume-i subhaniye hükmüne geçip vazife-i fatratını ifa eder.